Seçaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, Taşardı kubbelerden tekbir, Dolardı kubbelere amin. Ve mübarek gecele dualarımız, Geri gelmeyen dualardı, Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler. Huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatiha'la Yasin'le. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi. Ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın. Yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed. Çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir günki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin Goncesi, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği Göklerin Resulüydü. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a Elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan. Mekke'de bunalırsan, Medine'ye göçerdim. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar. Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor. Artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta kurur kaftağında derebeyi onu da yaralarlar kanadından gelse bir şefkat meleği iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi vicdanlar sakat çıkmadan yarına. iyilikler getir güzellikler getir ademoğulları na. şu gördüğün duvarlar ki kimi taiftir kimi hayberdir Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar. Semaveyi boşaltıp, saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın yesriye. Ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serttiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi. Yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler. Huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatiha'la Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar. Hatrında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar. Kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil... ...peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüt hüt müdür? Güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey abvede yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya leyl susar, uultular gelir, Mersiye okur uhut, kaside söyler pedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed. Yanında Ebubekir, gidenlerin yüz bin olup dönüşünü destan yap, ey şehir. Ebubekir'den nur, Osmandan nurlar, Kureş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır... Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhut'ta. Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu gündeki ölüm tatlıydı. Yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, Huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatiha'la Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yerine iyiliklerle gel. Güzelliklerle gel Adem oğullarını. Yüreklerden taşsın yine imanlar. ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar. Ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın kayışzade Osmanlılar. Natini galip yazsın. Mevlidini Süleymanlar. Sütunları Temerleri kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel. Miraçtan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, hızır kanat, cibril kanat, nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, Sancağını saçlarıyla dokusun, Bilal'i Habeşi sustuysa, Ezanlarını davu dokusun, Konsun yine pervazlara güvercinler, Huhulara karışsın aminler, Mübarek akşamdır, Gelin ey Fatiha'lar, Yasinler, Gelin, ay faatiha la ya asila